Peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse o Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, andolsun eğer vazgeçmezse muhakkak onu perçeminden, o yalancı günahkar perçeminden yakalarız. Haydi taraftarlarını çağırsın, biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş